Mutlu bir hayat olanaksızdır. İnsanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır. Arthur Schopenhauer. Schopenhauer felsefesinin iyileştirici gücü. Benim gibi bir adam dünyaya geldiğinde geriye istenecek tek şey kalır. Bütün hayatı boyunca olabildiğince kendisi gibi olması ve entelektüel güçler için yaşaması. Schopenhauer felsefesine giriş. Hiçlikten varlığa geçiş. İsteme ilkesi. Chopin'ağır bir üslup dahisi. Sadece dili için bile kesinlikle okunmalı. Franz Kafka. Bir filozof hem karamsar hem ilham verici olabilir mi? İşte Arthur Chopin'ağır. Üzerimize karanlıklarıyla geliyor. Ancak hemen arkasından güneş doğuyor. Karamsar olduğu kadar ilham veren bir düşünür. Schopenhauer yaşamı bir tür isteme dünyası olarak niteler. Doğduğumuz andan sona ana kadar bir şeyler talep ederiz. Bitmek tükenmek bilmeyen arzuların kölesi oluruz. Doğmak bir yanı ile isteme okyanusuna düşmek demektir. Onun gözünden etrafa bakmaya ne dersiniz? Sokakta yürüyenlere, iş arkadaşlarımıza, dostlarımıza derinlikle bakalım. Hepsinin gözlerinde hayaller, arzular, gelecekten beklentiler vardır. Sonu gelmeyen isteklerin karanlık gölgeleri zihinlere birer karabasan gibi çökmüş durumdadır. Çocukluktan bugüne bizimle hareket eder bu gölge. Her anımızda bir beklentinin nefesini ensemizde hissederiz. Hadi şimdi der, bazen şunları yapman gerekiyor diye fısıldar. Yukarıdan bize emir veren bir sese dönüşür. Zamanla onun kontrolüne gireriz. Küçük bir tembellik anında bile kendimizi suçlarız. Başıboş geçen saatler rahatsızlık verir. Yukarıdan emir veren ses huzursuzluk çıkarır. Olması gerekenleri önümüze serer. En sert patrondan daha patrondur. Biraz keyfimize baksa karşımıza dikilir. İnsan en çok kendine karşıdır. Fark edemesek de ilerlememiz gerektiğini bize sürekli dikte eden varoluşsal bir gücün egemenliği altında izidiriz. Hayattan beklentilerimiz son ana kadar bizi kendimizle baş başa bırakmaz. Yeni yarışlara sürüklenmemize neden olur. Ait olmadığımız yarışlarda kayboluruz. Her şey kendimizi unutarak başlar. Chopin göre varlığın özünde daha fazlasına ulaşma çabası vardır. Evrenin doğanın her şeyin kökeninde isteme ilkesi hükmünü sürdürür. Bu ilkenin evrensel niteliğini Napolyon örneğiyle açıklar. Ölümden sonraki dirilişe inananlar, Napolyon'un sebep olduğu sayısız felaketin cezasını anlatılamaz işkencelerle çekmesini talep eder. Fakat o aynı işleme sahip olup da aynı gücü elinde bulunduramayan diğer bütün insanlardan daha fazla suçlu değildir. Sıradan insan neden sürekli bir şeyler talep ettiğini tam olarak bilemez. Bulanık sularda süslü hayallerin peşinde savrulur. Zamanla yoğunlaşan taleplerin arasında kendini kaybeder. Seçtiği hayatı yaşadığına, bir iradesi olduğuna, bilinçli tercihlerle hayatını şekillendirdiğine inanır. Oysa dünyanın akışına kendini kaptırmıştır. iç güdülerine teslim olmuştur. Rüzgarda savrulan bir yapraktan farkı yoktur. Schopenhauer koşan bir geyi gösterir ve bak şurada kırların içinde bir geyik koşuyor. O büyüyecek, yavruları olacak. Yavrularını birileri avlayacak. Sağa sola koşmaya devam edecek. Bir gün o da avlanacak diye seslenir. İşte bu geyik kırlarda koşarken neyi neden yaptığını bilmemektedir. Yavruları olur, onları kaybeder, tekrar gebek kalır. Ama neden böyle yaşadığını bilemez. Sıradan insanın bu geyikten farkı yoktur. Mesleğine eşini seçer, talep eder. Ancak gerçek anlamda tüm bunları neden yaptığını bilemez. Nasıl oldu da böylesi bir hayata sahip olduğum sorusuna cevap veremez. Yaşamın içinde insanın karşısına bir el belirir. Bir yeri işaret ederek ona koş diye bağırır. Kişi işaret edilen yere doğru koşmaya başlar. Bu sırada kim için, ne için diye soramaz. Sorabilmesi için öncelikle durmayı bilmesi gerekir. Hedefli insan ise durmaz. Sonuç odaklıdır, sorgulayamaz. Hedeflerine ulaştıktan sonra bile bu sorulara yanıt veremez. Hatta üzerine düşünme ihtiyacı duymayanlar çoğunluktadır. Dolayısıyla isteme ilkesi tüm varlık alemindeki örtük halde duran hakikattir. En ilkel hücreliden tutun da tüm evrene hakimdir. Yaşam bu gerçeğin etrafından oluşur. Kainatın tüm canlılarında bu yasa geçerlidir. Yaşamda yürürlükte olan isteme ilkesi, Hayatta her şeyin var olmasının kökeninde yatan yegane unsurdur. Hiçlikten varlığa geçişin temelidir. Mesela bizim dünyada var olmamızın nedeni anne ve babamızın çocuk istemesidir. Böylece hiçliğin içinden geçerek varlığa dönüşürüz. Bizi zorlayan bir yanımızdır sürekli arzulamak. Ruhumuzdan geçen rengi bu yönümüz belirler. Tatmin duygusu uğruna arzularının tutsağı olmuş birey böylece oluşur. Schopenhauer bu trajik durumu bir yanı ile komik bulur. Eğer hayata küçük ayrıntılarıyla bakacak olursak ne kadar gülünç görünür. Mikroskopta görülen bir damla su gibidir. Tek hücrelerle kaynayan tek bir damla. Telaşla koşuşturup birbirleriyle mücadele etmelerine nasıl güleriz? İster bu su damlasında isterse insan hayatının küçük süresi içinde olsun bu korkunç etkinlikler komik bir etki yaratıyor. Kimseye acı verme. Edebildiğin kadar yardım et. Schopenhauer felsefesi ve kainatın arkasındaki güç. Kozmik irade. Alman dilini sadece Schopenhauer'u orijinal dilinde okuyabilmek için iyice öğrendim. Jorge Luis Borges. Schopenhauer isteme ve tasarım olarak dünya adlı başyapıtıyla ile felsefe dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Düşünce tarihinde bir devrim etkisi yaratan kitabında yaşamın sadece bir tasarımdan ibaret olduğunu belirtir. Bu tasarımın isteme ilkesiyle oluştuğunu ifade eder. Hayat sahici olmayan bir kartonun üzerinde yürümektir. Bir projenin tatsızlığını içerir. Bu nedenle hayat ile gerçek bir bağ kuramayız. Evrene yabancı hissetmemizin kökeninde hayatın bir tasarım olması gerçeği vardır. Ünlü filozof, dünyanın bir yanılsama olduğunu ifade eder ve bu tespitini açıklık getirir. Onun arkasında mutlak, değişmez, sonsuz ve sınırsız isteme yatar. İnsanların bütün yaşamı daha fazlasını istemeyle, bu nedenle yaşanan mücadelelerle, çatışmalarla, doyumsuzluklarla ve düş kırıklıklarıyla geçer. Bizi biz yapan şey olan kör istememiz bütün acıların kaynağıdır. Hollywood yıldızı Jim Carrey katıldığı bir televizyon programında, daha önce insanların gezegeni keşfettiğini düşündüğünü, şimdi ise gezegenin bizi keşfettiğine inandığını belirtmişti. Yaşayan bir tasarım olarak hayatı işaret etmesi bakımından Jim Carrey'nin bu düşüncesinin Chopin'a felsefesiyle örtüştüğünü söyleyebiliriz. Bu hayat tasarımının isteme ilkesi etrafında oluştuğunu düşündüğümüzde karşımıza keskin bir soru çıkar. Özgür irade var mıdır? Felsefe tarihinin bu önemli sorusuna, Schopenhauer'un düşüncelerini takip eden Albert Einstein cevap verir. Schopenhauer'la birlikte ben de özgür iradenin varlığına inanmıyorum. İnsanın varoluşu özgür iradeyi içermez. Nasıl ki dünyaya gelmeyi seçmediyse yaşamını da kendi belirleyemez. Sınırlandırılmış bir dünyada onun için hazırda tutulan role bürünür. Hayallerinin peşinden gittiğine inansa da önünde akan bir nehrin içinde kendini bulmuştur. Bu durum Blaise Pascal'ın beni buraya kim koydu sözünü hatırlatır. Düşünüyorum da ne kadar küçük alan kaplıyorum. Hakkında hiçbir şey bilmediğim ve benim hakkında hiçbir şey bilmeyen uzayın sonsuzluğu ve sınırsızlığında kaybolup gitmişim. Bir korku sarıyor beni. Orada değil de burada olmam için, o zamanda değil de şimdi de yaşıyor olmam için hiçbir neden yok. Kim koydu beni buraya?'' Pascal'ın bu önemli sorusuna yanıt Schopenhauer felsefesinden gelir. Ünlü filozof, isteme ve tasarım olarak Dünya adlı kitabında heyecan uyandırıcı bir keşfinden bahseder. Schopenhauer'a göre varoluşun kökeninde yatan isteme ilkesinin arkasında başka bir güç vardır. Tasarım olduğu anlaşılamayan oluş bu güç tarafından yönetilir. Hepimiz, tüm dünya, canlılar, var olan her şey onun kontrolü altındadır. İsteme ilkesini elinde tutan bu güç kozmik iradedir. Tanrı'ya benzer bir yanı vardır kozmik iradenin. Tüm kainatı yönetir, hayatı şekillendirir, doğanın yasalarını belirler. İsteme ilkesini kontrol eder. Varlığından haberdar olmasak da yaşama dair her şeyi hakimiyeti altında tutar. Doğal olduğu düşünülen, özde yapay bir form içeren bu tasarım hayatı oluşturan yegane güçtür. Kainatın arkasında saklanır. Tüm nedenlerin cevabıdır. Gerçeği görmeyen, isteme ilkesinin peşinden sürüklenen, yaşamın yapaylığını fark edemeyen insan kozmik iradenin kuklası sayılır. Kozmik güç onu ensesinden tutar, dünyaya fırlatır, bir rol verir ve piyonuna dönüştürür. Arzularının peşinde soluksuz koşturan ve bir türlü tatmin olamayan insanı yaratır. Fizik bilimi evrende üç büyük gücün olduğundan bahseder. Aralarındaki en zayıfı bizim her an hissettiğimiz yer çekimi gücüdür. Yer çekiminden daha kuvvetli olan ikinci güç ise karanlık maddedir. Karanlık maddeyi tüm fiziki varlığın temel yapı taşı olarak düşünebiliriz. Nükleer araştırma merkezi Sörn'ün peşinde olduğu bu maddenin insanın dünyanın varoluşunu açıklaması beklenir. Karanlık madde duvarların insanların içinden geçer. Gezegenimizin etrafını bir iskelet gibi sarmış durumdadır. Dünyaya dışarıdan ışık tutulduğunda karanlık bir gölge olarak gezegenimizin etrafını sarmış olduğu görülür. Dünyayı bir el gibi avucunun içinde tutar. Uzay boşluğunda yörüngede durmasını sağlar. Hatta tüm gezegenlerin etrafını karanlık madde çerçevelemiştir. Tümünü yörüngelerinde kontrolü altında tutar. Yer çekimi ve karanlık maddeden daha büyük olan üçüncü güç ise dark power olarak nitelendirilen karanlık güçtür. Dark power bilimin tespit edebildiği en büyük güçtür. Tüm kainata hakimdir ve evrenin genişlemesine neden olur. Evreni kontrol eder. Aklın sınırlarının alamayacağı kadar kudretli olan ve tüm kainatı kucaklayan karanlık güç hakkında bilim dünyasının ulaşabildiği bilgi oldukça kısıtlıdır ancak evrenin %60'ından fazlasına bu gücün hakim olduğu bilinir. Tüm yaşamın kozmik iradenin kontrolü altında olduğunu ifade eden chopin düşünceleri, güncel fizik tartışmalarının en önemli konularından olan Dark Power'ı hatırlatır. Bir diğer ifade ile fizik biliminin işaret ettiği karanlık güç ile chopin bahsettiği kozmik irade arasında benzerlik olduğunu söyleyebiliriz. Filozof felsefesini inşa ederken, Böylesi tanrısal bir kuvvetten referans alır. Chopin aura göre hayatın her anını sessiz sedasız yöneten, yönlendiren, biçim veren kozmik iradedir. İnsanlar bu gücün iradesi altında yaşar. Gördüğümüz her şey tabii değil bir yanılsamadan ibarettir. Tüm canlılar kozmik gücün tasarımı olan bir hayatın içinde debelenmektedir. Bu iradenin hükmetme gücü maşası olarak kullandığı isteme ilkesinden gelir. Böylece yaşama hakim olur. Sürekli bir şeyler hayal ederek arzulayan insan, kozmik güce hizmet eden birine dönüşür. Ne yazık ki bu dönüşüm, insanı ne mutlu eder ne de tatmin duygusuna ulaşmasını sağlar. Bir başka ifadeyle kozmik iradenin yönettiği dünyada mutluluk yoktur. Bu hayattan geçen herhangi bir ruh, bir süreç olarak mutluluğu tatma imkanı bulmuştur. Özünde herkes yarım ve eksik hisseder. Çoğu insan yaşanmamış mutlulukları olduğunu düşünür. Yarım kalmışlık inancı sürekli acı çekilmesine neden olur. Uğraşımız tatmin ve mutlu olabilmektir. Böylece içimizden yükselen isteklerin arzuların çıkardığı fırtınaya kendimizi bırakırız. Arzularına kavuştuğunda mutlu olacağını düşünen insan, önüne konan reçetelerin peşine düşer. Mutluluk reçetelerinin yazarı ise kozmik iradedir. Böylece isteme okyanusundan başını kaldıramaz insan. Tatmine ulaşamasa da bir türlü oyundan kopmaz. Tekrar tekrar hayaller kurar. Yeni arzularını gerçekleştirerek mutlu olmayı düşler. Bu durumun evrensel bir kusur olduğunu düşünen filozof, yaşlı insanların hayat tecrübelerini kanıt olarak ileri sürer. Doğuştan gelen bir kusurumuz var. Hepimiz mutlu olmak için dünyaya geldiğimizi sanıyoruz. Bu kusurumuzu gidermedikçe dünya gözümüze çelişkilerle dolu bir yer görünecektir. Çünkü her adımımızda ister büyük ister küçük bir şey yapmış olalım, dünyanın ve insan hayatının mutlu bir yaşam sürdürmeyi olanak verecek biçimde tasarlanmadığını anlayacağız. İşte bu yüzden bütün yaşlıların yüzlerinde aynı ifadeyi, yani düş kırıklığını görmek mümkündür. Kozmik irade mutluluğu bir havuç olarak insanın önüne koyar. Bu ihtimale inandırır. Ancak hayaline ulaşan her insan bir süre sonra tatminsizlik yaşar beklediği doyuma ulaşmadığı için sürekli daha fazlasını ister. Acı böylece insan ruhunun derinliklerine kök salar. Schopenhauer'a göre doyuma ulaşmanın olanaksızlığı yaşamın gereğidir. Çünkü doyumsuz kalan insan talep etmeye devam edecektir. Diğer bir ifadeyle insanın tatmin olmamasının, bir türlü mutlu hissedememesinin nedeni yaşamın bizzat kendisinde bu duyguların olmamasıdır. Mutluluk imkansızdır. Onu istemek ise yaşamı henüz anlamayan insanların beyhude çabasıdır. Sonsuz uzayda etrafında bir düzine daha küçük kürenin döndüğü, üzerindeki küflü tabakanın canlı ve bilinçli varlıklar ürettiği soğuk sert bir kabukla kaplı aydınlık küre. İşte bu gerçek dünya. Chopin göre ruhsal acıların ve mutsuzluğun kökeni. Schopenhauer'un ilk sayfasını okuduktan sonra bütün sayfalarını okuyacaklarından ve dediği her kelimeyi dinleyeceklerinden emin olan okurlarındanım. Friedrich Nietzsche Schopenhauer'a göre kozmik iradenin en büyük dayanağı hayatın mutsuzluktan ibaret olmasıdır. Mutluluk sadece gerçekleşmeyecek bir ihtimal olarak vardır. Dokunacak kadar yakınızdır ona. Ama kimse avcunun içine mutluluğu alamaz.'' ıslak balığa benzer. Denizden yeni çıkan bir balık nasıl elle tutulamaz ise mutlulukta bir türlü yakalanamaz. Kendine engel de olamaz insan. İsteme ilkesi devreye girer. Yeni umutlara, arzulara yelken açar. Hayallerine ulaşsa da tatminsizlikten kurtulamaz. Yine de istemeye arzulamaya devam eder. Kendini isteme dünyasından koparamaz. Böylece tatminsizlikten geriye sadece acı kalır. Her mutlu hayal acıyla noktalanır. Mutlu olma ümidiyle yaşayanlar, kozmik iradenin mutsuzluk saçan tasarım dünyasında onları hiçbir zaman mutlu birine dönüştürmeyecek hayallerin peşinde koşmaya devam ederler. Tasarım olarak var olan bu hayatın özündeki kaynaktan sadece acı fışkırır. Çünkü kozmik güç sıradan insanlara mutluluk bahşetmemiş, onları sürekli olarak mutluluk kovalayacakları ama bir türlü tam iyi hissedemeyecekleri bir yaşam formunun içine fırlatmıştır. Tatminsizlik kozmik iradenin etrafında şekillendirdiği yaşamın olmazsa olmazıdır. Sistemin çarkları doyumsuz kalan insanların sayesinde döner. Tüm çaba ve gayretlerine rağmen kişi hayatında hiçbir an kendini tam, güvenli, tatmin olmuş, ağrısız yani isteksiz hissedemez. Yöneldiği hedeflerine ulaşsa bile bir süre sonra kendini yine tatminsizliğin kucağında bulur. Yeni hayaller kurarak acısını dindirmeye çalışır. Ancak her defasında hüsran yaşar. Böylece bir kısır döngünün içinde sıkışıp kalır. Hayat bir trajede halinde yaşanır. İşte bu nedenle filozofa göre yaşam sürekli bir acıdan başka şey değildir. Chopin ağır keskin görüşlerinde tatminsiz kalan arzuya odaklanır. Beraberinde getirdikleri umutlar ve korkularla akın akın gelen arzulara teslim olduğumuz sürece... Kalıcı mutluluğa ya da huzura hiçbir zaman kavuşamayız. Hayat mutluluk vadetse de sadece acı sunar. Tüm canlıların yazgısı acıdır. Etrafımız trajedi yaşayan insanlarla çerçevelenir. Çoğunun kalbi hayal kırıklıklarıyla doludur. Yeni umutlarla ayakta kalmaya çalışır, dalgın bir ifadeyle hayata bakar ve neler olduğunu anlamaya gayret ederler. Hayatın reçetelerine tutunan, ya da oyunu kuralına göre oynayanlar da acıdan kurtulamazlar. Sıradan insan ister şöhretli olsun ister çok güçlü yine de kalbini doyuma ulaştıramaz. Hep daha fazlasına yönelir. Daha iyi araba, daha iyi ev, daha fazla şöhret istemeye devam eder. Güç peşinde koşmak sıradanlaşır. Çeşitli mutluluk senaryolarına sahiptir. Bir güç tarafından yönetildiğini fark edemez. Çünkü önündeki hayatı doğal bir oluşum olarak görür. Ona eleştirel bir gözle bakmaz bakamaz. Böyle yaşayan birinin varlığı kozmik iradeye hizmet etmekten öte başka bir anlam içermez. Bir diğer ifadeyle zarların hileli olduğunu göremez insan. Karton bir tasarımın içine düşmüştür. Düşe kalka yürümeye çalışır. İradesi ona ait değildir. Karar alabildiğini, her şeyi kendi iradesiyle yapabildiğini düşünür. Oysa kozmik iradenin akışında sürüklenmektedir. Kendine ve hayatına karşı yabancılık duygusundan kurtulamaz. Bir süre sonra sahip olduğu şeylerin ona ait olmadığını hisseder. Bir başkasının hayatının içinde olduğunu fark etse de yeni hayallerin peşinden giderek bu derin ve acıtan duygudan uzaklaşmaya çalışır. Kaybolduğunu anlamış ve paniğe kapılmıştır. Bu anlarda tatmini mümkün olmayan yeni arzular devreye girer. Sıradan insan arzuların peşinde koşarken... Kendi hayatına yabancı olduğunu unutur ya da bu gerçeği görmemezlikten gelir. Kozmik güç onu yakalamıştır, ensesinden tutmaktadır. Bir süre oyalanabileceği hayatın bir alanına fırlatmıştır. Birey kendi seçimi sandığı hayatı gerçekle ilişiyor olmayan boş umutlarla yaşar. İçi su dolu küçük bir kavanozun içine bırakılmış, her şeyden habersiz süs balığının umutsuz durumuna benzer varlığı. Cehennemin içinde kalmış insanın onu bir zavallıya çeviren mutluluk umudunu gerçekten kaçma halini içeren bir çırpınma olarak görebiliriz. Mutluymuş gibi görünür. Etrafına mutluluk oyunlarını gösterir. Oysa içsel dünyasında ana tema acıdır. İçten içe bir türlü doyuma ulaşamadığı için acı çekmektedir. Hep güzel günlerin geleceğini hayal ederek kendini aldatır. Güzel günler gelse de düşündüğü tatmine daha önce defalarca yaşadığı gibi ulaşamayacaktır. Zayıf olduğu için acı çektiğini kabul etmez. Arzu ve hayallerle kendini uyuşturmaya devam eder. Kendi seçimini yaşadığını düşünse de hayatı kozmik iradenin elinde şekillenen bir oyuncaktır artık. Geçmişte yaşadıkları tercihleri davranışları üzerine düşündüğünde istedim ve yaptım diyebilir. Gerçekte ise onu bugüne getiren geçmiş yaşantıların nasıl oluştuğunu, neden böyle bir hayat yaşadığını tam olarak bilemez. Sahici insan hayatını sorguladığında sarsıcı bir gerçekle tanışır. Tercihlerini kendi iradesiyle yapmamıştır. Tüm bunlar nasıl oldu diye şaşkınla boşluğa sorar. Bir güç bir el devreye girmiş, nasıl olduğunu anlamadan hayatı yön bulmuştur. Ancak çoğu kişi hayatının iradesi altında gelişen tercihlerinin bir sonucu olduğunu düşünür. Eşimle evlendim çünkü ya da bu mesleği seçtim çünkü diyerek yaşamını açıklama getirir. Oysa hayat bilinenin aksine neden sonuç ilişkisi içinde var olmaz. Önce sonuç vardır. Arkasından ona bir neden üretiriz. Kısacası seçimlerimizi ancak şimdi ürettiğimiz bir nedenle anlatabiliriz. Seçim sırasında neden yoktur. Sonuçlarla karşılaştıktan sonra her birine mantıklı birer neden tayin eder insan. Sorenk Hirkegaard'ın dediği gibi hayat ileri doğru yaşanır ancak geriye doğru anlaşılır. Yaşam neden böylesine acı ve mutsuzluğun omuzlarında yükselir? Kozmik iradenin isteme ilkesiyle ulaşmak istediği nedir? Bu güç bizi birer piyona dönüştürürken neyi amaçlar? Chopin'a göre kozmik irade türün devamını sağlamak ister. İnsanlık türünün ve diğer tüm canlıların sürekliliğini amaçlar. Ancak neden böyle bir amacı olduğu bilinmez. Kör bir iradedir. Neden sizce hayatı şekillendirir? Yaşamı bu haliyle devam ettirmeye odaklanır. Kozmik güç, hayata fırlattığı insanların sürekli isteklerinin peşinde koşmasını ve içgüdülerine teslim olmasını bekler. Yaşam mevcut haliyle acılar katlanarak devam ederken İnsanların aileleri çocukları olur. İnsanlık türünün devamı yeni doğumlarla sağlanır. Benzer şekilde geyikler, kediler, köpekler, tüm canlılar da içgüdülerinin kontrolü altındadır. Yaşar, büyür, kırlarda koşturur, zamanı gelince çiftleşir yavrular olur. Bu kısır döngü içinde soyları devamlılık kazanır. Sürekli ilerleme beklentisiyle her an her dakika arzulara bürünebilen insan, Gün gelir çocuk sahibi olma düşüncesiyle buluşur. İçgüdüleri bu hedefi için hazırda beklemektedir. Dünyanın dört bir yanında doğumlar yaşanır. Her doğum ölümün doğmasıdır. Türlerin devamı içgüdülerin harekete geçmesi sonucu çiftleşmeyle sağlanır. Kozmik gücün hayat akışı böylece serbest kalır. Acı güçlenir. Chopin aura göre çocuk sahibi olma hevesi de dahil olmak üzere İnsanlardaki daha iyiye ulaşma arzusu mutsuzluk kısır döngülerini güçlendirir. İçgüdüleri hareketlendirir. Başıboş savrulan bu dürtülerin kontrolüne girerler. Her şey kozmik iradenin istediği, öngördüğü, tasarladığı şekliyle gelişir. Hayat kendi dönüm noktasına doğru hızla sürüklenme ustalığını istisna göstermek sizin uygular. Dünyanın mutsuzluk ve acıyla donatılmış bu hali Kozmik gücün türlerin devamını istemesinden kaynaklanır. Amacı uğruna isteme ilkesini kullanır. vaad ettiği iyi olma haline ulaşamayan insan çabalamaya devam eder. Böylece türlerin devamı sağlanırken yaşamın ana teması değişmeyecek şekilde acı olarak kalır. Chopin göre insanlık kozmik gücün türün devamlılığını sağlayan kısır döngüsü için tatminsizliğe mahkumdur. İnsanı hiçbir şey sonsuz mutluluğa götürmez. Tüm çabaların sonunda elde avuçta kalan hüsrandır. Arzular kanatlandıkça acı hayatın rengini griye boyar. İnsanla beraber evrendeki tüm canlılar süreklilik uğruna acı çekmeye devam ederler. Bir kedi içgüdülerini nesiri olarak yaşar. Zamanı geldiğinde çiftleşir. Yavruları olur. 2 ay sonra kendi yavrularını tanıyamaz ve terk eder. Arkasından tekrar çiftleşir. Anne ve yavrular için acı devamlılık arz eder. Sokaktaki bir köpek de acı çeker. Yemek bulamaz. Ona birileri kötü davranır. Ya da bir balık aynı talihsizliğin kurbanıdır. Denizin içinde yüzerken biri ona tuzak kurar, onu avlar ve yer. İnek sütten kesilirse kesime götürülür. Boğa çiftleşmesi için zorlanır. 6 aylık kuzular daha lezzetli bulunur. Acı evrendeki tüm canlıların özünde tam kalbinde yer edinir. Dünyaya gelmiş tek hücreliden insana kadar tüm yaşayan, kalbi atan, nefes alan canlılar acı çeker. Üşürler, aç kalırlar, birbirlerini yerler, avlanırlar. Neden yaptıklarını bilmeden çiftleşirler ve acıyı sürekli hale getirirler. Ancak ve ancak tüm bu acı sayesinde kozmik iradenin istediği devamlılık sağlanmış olur ıstırabın kökeni başlangıcı istemektir ya da daha fazlasına ulaşma çabasıdır. Bu karanlık koridorun sonunda bizi bekleyen tek duygu ise korkudur. Mutsuz kalan insan ıstırap çeker ve iç dünyasına korkuları taşır. Görüş, etki ve temas alanımız ne kadar genişse o kadar ıstırap çeker ülkeriz. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, arzular ve korkular da çoğalır ve büyür. Schopenhauer Felsefesi Bakımından Arzu-Tatminsizlik ve Acı-Kısır Döngüsü Schopenhauer felsefesi her bağlamda üstün bir manevi ve ahlaki kültürün temeli yapılmalıdır. Richard Wagner Schopenhauer yaşamın özünün acıdan oluştuğunu düşündüğü için hayata gelmeyi rahatsız edici bir an olarak yorumlar. Ona göre bizler henüz doğmadan önce hiçliğin mutlu sessizliği içindeydik. Ancak dünyaya gelerek rahatsız edildik. Büyük filozof, dünyada bizi hevesle karşılayan arzu-mutsuzluk acı-kısır döngüsünü aşabilmemiz için sınırları çizilmiş bir hayat önerir. İsteklerimizi sınırlamalıyız. Arzularımızı dizginlemeli, öfkemizi bastırmalı, bireyin sahip olmaya değecek şeylerden yalnızca sınırlı bir paya erişebileceği gerçeğini akıldan çıkarmamalıyız. Ona göre hiçbir arzunun tatmini mümkün olmadığı için en akıllıcı olanı bu hevesten vazgeçebilme iradesini gösterebilmektir. Hayatta hiçbir arzunun nesnesi yoktur diyen Sigmund Freud Schopenhauer'un bu tespitine katılır. Arzu hayal edildiği anda bilinç dışı alanda oluşur ve flu bir görüntüye sahiptir. Net değildir. Tatmini mümkün değildir. İhtiyaçlar ise bilinçte var olur ve nesne bakımından karşılıkları vardır. Bir diğer ifadeyle ihtiyacın nesnesi belirgindir, tatmini mümkündür. Arabaya ihtiyaç duyan kişi bu isteğinin nesnel karşılığını bulabilir. Ancak televizyon karşısında reklamını izlediği spor arabayı arzu etmeye başladığı anda bu arzu bilinç dışı bir alanda flu halde belirir. Bir gün o spor arabaya sahip olsa da hayal ettiği tatmin duygusuna tam olarak ulaşamaz. Çünkü arzunun detayları net değildir. İstenen spor araba yol tutuşu ya da arabaya oluşacak ilgi kişinin hayal ettiği gibi mi olacak? Motorundan düşlediği ses çıkacak mı? Arzuladığı saygınlık ölçüsüne araba ile sahip olabilecek mi? Bu noktada önemli olan kişinin düşündüğü şeyin arzu mu, ihtiyaç mı olduğu meselesidir. Çünkü ihtiyaç ise bir karşılığı olacaktır. Ancak arzu ise nesnesi belirsiz olduğu için, Kişi her türlü imkana sahip olsa da hayal ettiği tatmine ulaşması mümkün olmayacaktır. Arzuladığı nesneleri elde edebilen insanı tek bekleyen, tam olarak hayalindekine ulaşamamanın bıraktığı doyumsuzluk duygusudur. Birey yaşadığı hayal kırıklığından kurtulmak için ve tatmin olacağı düşüncesiyle daha fazlasını istemeye yönelecektir. Kozmik iradenin insanları yutan kısır döngüsü böylece harekete geçecek, Kişi neyi neden yaptığını bilmediği bir hayat akışının içine yuvarlanacaktır. Chopin'aura göre çok mutsuz olmamanın en güvenilir yolu çok mutlu olmayı istememektir. Arzularına set koyabilen biri iradesine sahip çıkabilen üst insandır. Bu ancak yaşamın özündeki mutsuzluğu acıyı kabul etmekle mümkün olabilir. Her şeyden evvel hiçbir insan mutlu değildir bütün hayatı boyunca hayali bir mutluluk peşinde koşup durur. Onu nadiren ele geçirir ve ele geçirse bile, geçirmesiyle birlikte bir yanılsamadan, bir düş kırıklığından başka bir şey kalmayacaktır geride ve kural olarak sonunda bütün umutları suya düşecek ve limana bir enkaz halinde girecektir. O halde yalnızca her an değişip duran şimdiden ibaret olan ve şimdi sona eren bir hayatta, mutluluk olmuş, mutsuzluk olmuş hepsi birdir. Hayat bir insanın ilk yarısında ön yüzünü, ikinci yarısında ise arka yüzünü gördüğü bir nakış parçasına benzetilebilir. Arkası önü kadar güzel değildir ama daha öğreticidir. İpliklerin nasıl atıldığını gösterir. Chopin felsefesinin iyileştirici gücü. Kahramanca bir hayat. Onu okumak bana ifade edilemez bir biçimde zevk verdi. Dedikleri tamamıyla doğru. Soren Kierkegaard Sarsıcı ve karamsar düşünceleri geniş kitlelere ulaşmasına rağmen, dünyada chopin ile bağlantılı intiharların yaşanmaması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Yakın arkadaşı Goethe, Chopin-Avr'un aksine dışa dönük ve hayatı dolu dolu yaşayan biri olmasına rağmen, Genç Werthe'nin Acıları adlı klasik kitabı yayınlandıktan sonra dünyanın farklı coğrafyalarında yüzlerce intihar vakası yaşanmıştır verte intiharlarının günümüze kadar devam ettiği bilinmektedir. Oysa Schopenhauer'un içinden çıkılması zor ve karanlık düşünceleri, beklendiği gibi intihar vakalarına yol açmadı. Bu durumun nedeni, filozofun acı, tatminsizlik, doyumsuzluk gibi keskin gerçekleri ortaya koyduktan sonra, okurlarını, takipçilerini yarı yolda bırakmamış olmasıdır. Bir başka ifadeyle ile Schopenhauer felsefesi, ''Gerçekler bunlar.'' Şimdi ne yapmalı sorusuna güçlü yanıtlar içerir. Filozof yeni ve ilham verici bir değerler sistemini inşa etmeye yönelmiştir. Ona göre intihar etmek zayıflıktır. Gerçekleri kabul edemeyen zayıf ve sıradan insanların seçtikleri bir yoldur. Önemli olan yaşamın gerçeğini gören ve yaşamdan korkmayan üstün insan olabilmektir. Kozmik iradenin isteme ilkesi ancak feragat etme ile işlevsiz kalır. Kişi önce feragat etmesini bilmelidir. Bir piyon olmaktan kurtulmak için bir şey istememeyi öğrenmelidir. Chopin'aura göre kozmik iradenin mutsuzluk saçan oyunu feragat etmesini bilen üstün insanların sayesinde bozulacaktır. Ona göre ün, şöhret, cinsellik tüm bu isteme, tutku, arzular dünyası insana sadece acı verir. Kim ki feragat ederse üstün kişidir. İstememek, hayattan bir şey beklememek ve nihayet feragat etmek bu felsefenin öncelikli konusudur. Bir diğer ifadeyle yaşamın temelinde acı ve mutsuzluk olduğu gerçeğini gören ve bu durum karşısında feragat ederek sıradanlıktan kurtulan kişi üstündür. Üstün insan kozmik iradenin ürküntülü gerçeği karşısında etkilenmez, hayattan vazgeçmez. Kozmik gücün kendi amacı doğrultusunda onu kullanmasına izin vermez. Kör iradenin oyununu bozabilmek için isteme dünyasından kendini kurtarır, feragat eder ve mutluluk tuzağından uzaklaşır. Gerçeği olduğu gibi kabul eden ve feragat eden üstün insanın hayatına kazandırması gereken bir başka önemlerde erdem ise merhamettir. Kişi diğer canlılara, insanlara, tüm yaşayanlara merhametle yaklaşmalıdır. Etrafında gördüğü her canlının acı içinde olduğunu bilmeli ve etrafına edebildiği kadar yardım etmelidir. Dünya bitmek bilmeyen acıların sürekli üretildiği yerdir. Bu gerçeği gören ve feragat ederek tuzaktan kendini kurtaran kişi, kainatın en yüce değeri olan merhameti yaşamın merkezine alacaktır. Böylece doğaya, insanlara, hayvanlara bir katkıda bulunacak, bir nebze de olsa acıların hafiflemesinde sorumluluk üstlenecektir. Feragat etmiş merhametli insan öz aşkın olmayı deneyimler. Kendisi dışındaki canlılar için bir şeyler yapar, katkıda bulunur. Ben bu hayatta ne alırdımdan ziyade ben bu hayata ne katarım diye düşünür. Kabuğunu kırmıştır. Diğer insanların bitkilerin canlıların acı içinde olduğunu bilir ve bir nebzede olsa acılarını dindirecek şekilde onlara destek olur, yardım eder. Hayata kahramanca bir katkı sunar. Bu kahramanlık susuz kalmış bir bahçeye bakmak ya da sokak kedilerini beslemek de olabilir. Önemli olan kişinin kendisi dışındaki canlılar için öz aşkın davranabilmedir. Böylece küçük şeylerle mutlu olmaya çalışan sıradan insan olmak yerine gerçeği gören ve ulvi amaçlar edinerek kahramanca bir hayatı tercih eden üst insana dönüşür. Evrene katkı sağlayan insan hayata karşı hissettiği yabancılık duygusundan kurtulur. Katkı sağladıkça mutluluk ilizyonundan kurtulur ve kendini yaşama ait hissetmeye başlar. Bir diğer önemli mesele bu hayattan geçerken kimseye hiçbir şeye zarar vermemektir. İnsan hattı her adımı bile kontrol etmelidir. Çünkü ayağımızın altında görmediğimiz canlılar olabilir. İstemeden de olsa hayatta yeni acıların yaşanmasına neden olabiliriz. Önemli olan geride en az zarar acı bırakacak şekilde yaşamaktır. Schopenhauer merhamet etme ve yeni acılara neden olmamak konusunda hayvanları önceliklendirir. Onlara karşı bir sorumluluğumuzun olduğundan bahseder. Vejeteryan olan filozof dünyada hayvan haklarının kurucu metinlerini kaleme almıştır hayvanlarında duyguları olduğunu, acı çektiğini belirtir. Frankfurt'ta hayvan haklarına yönelik yürüyüşler yapmıştır ve ilk hayvan hakları bildirilerinde imzası vardır. Hayvanlar ve insanların aynı madde ve tozu paylaştığına ilişkin bu son derece basit ve sorgulanamaz gerçek insanların zihinlerinde yer ettiği zaman hayvanların gerçek hakları olacak ve canları rezil bir serserinin ruh hali ve vicdansızlığına bağlı olmaktan kurtulacaktır. Ancak o zaman şarlatan doktorlar sayısız hayvan üzerinde en cani işkenceleri deney adı altında uygulayamayacak. Tüm tuhaf ve cahilce arzularını gerçekleştiremeyeceklerdir. Dünyaya mide ile gelmemiz acıların sürekliliğini sağlar. Midemiz olduğu için acıkırız. İnsanlar hayvanları yer, hayvanlar da birbirlerini yer ve acı katlanarak artar. Bu durum kozmik iradenin isteme ilkesini destekleyen, Trajediyi, mutsuzluğu çoğaltan bir durumdur. Üstün insan gerçeği görür, feragat ve merhamet eder, hayvanların hakları olduğunu bilir. Böylece kozmik gücün acıları çoğaltan oyununu bozar. Sonuçta üst insan, acı ve mutsuzluk üzerinde yükselen hayatı olduğu haliyle gören ve bu gerçek karşısında olumlu bir tutum geliştirendir. Hayvanlara karşı duyulan şefkat karakterin iyiliğiyle yakından ilişkilidir. Ve hayvanlara kötü davranan birinin iyi bir insan olamayacağını rahatlıkla ileri sürebiliriz. Schopenhauer felsefesine Friedrich Nietzsche'nin katkıları Yardımseverliği kimse etik ve sosyal açıdan daha derin temellendirmedi. Karl Marx Schopenhauer'un en ünlü öğrencisi belki de Friedrich Nietzsche'dir. Nietzsche, filozofun isteme ve tasarım olarak dünya adlı başyapıtını eski bir kitapçıda tuhaf bir rastlantı sonucu bulur. İçi kitapla dolu bir sepetten rastgele bir kitap seçtiğinde karşısına bu eser çıkar. Sayfalarını karıştırdığında ise kendi deyimiyle bir aynanın karşısına geçmiş gibi hisseder. Felsefe kariyeri bu kitabı okumasıyla başlar ve Chopin'a en güçlü takipçisine dönüşür. Hatta filozofun bahsettiği merhamet erdeminden ne kadar etkilendiği, akli dengesini kaybettiği söylenen kazada kendini gösterir. Bir meydanda yürürken at arabası kullanan bir adamın atını kırbaçladığını görür içe. Arabanın önüne atar kendini. Kollarını açarak ata sarılmaya çalışır. Tehlikeli bir kaza gerçekleşir. Ona göre Schopenhauer benzersiz bir filozoftur. Hiçbir koruma, topluluğa ya da kişiye bağlı kalmadan değerler sistemini yaratabilmiştir. Felsefi gücü hayatı boyunca özgürce üretim verebilmiş olmasında saklıdır. Bağımsız oluşundan oldukça etkilenen Nietzsche'ye göre bir öğretmen filozoftur Schopenhauer. Eğitimci olarak Schopenhauer adlı kitabında bu düşüncesini temellendirir. Schopenhauer'un acı karşısındaki tereddüt etmeyen görüşlerinin, Nietzsche'nin en önemli teorilerini oluşturmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Nietzsche'ye göre Tanrı ölmüştür. Böylece cennete ulaşma gibi sonsuz kurtuluş amacı kalmamıştır. İnsanları tek bekleyen özgürlüktür. Özgürlüğün korkunç bedeli ise anlamsızlık sorunudur. Anlamsızlık çağının kapıları Tanrı'nın öldüğünden emin olan insanlar için açılmıştır artık. Schopenhauer'un bahsettiği ve tüm varoluşun özündeki acının nedeni, Tanrı'nın ölmesiyle başlayan bu anlamsızlık çağıdır. Nietzsche'nin felsefi çabası, acıya rağmen hayatı olumlu hale getirebilecek bir çözüm yolu bulmaktır. Schopenhauer etkisini Nietzsche'nin bir başka önemli düşüncesi olan sonsuz dönüş teorisinde de görebiliriz. Acının tartışılmaz varlığıyla beraber, yaşamda her şeyin tekrar ettiğinden bahseder Nietzsche. Tüm acılar, tecrübeler, anılar birer tekrardan ibarettir. Yaşam sonsuz dönüş içinde oluşur. Yirmili yaşlarında bir konuda olumsuz bir tecrübeye sahip olan birisi, otuzlu ya da kırklı yaşlarında da benzer bir durumla karşılaşacaktır. Koşullar aynı olmasa da yaşanmış bir mesele insanın karşısına tekrar çıkar. Acı bir deneyim zaman içinde tekrar edecektir. Önemli olan o acının kişiyi öldürmemesidir. Nietzsche bizi öldürmeyen şey güçlendirir sözüyle acıdan bir tür keyif almayı değil, bizzat zor bir durumdan sağa salim çıkan kişinin ileride benzer bir problem karşısında çok daha güçlü olabileceğini ifade etmektedir. Hayat öncesinde hazırlık yapılamayan bir sınav yeri değildir. İnsana sürekli hazırlık yapma ve kendi dönüşümünü yaratma fırsatı sunar. Nietzsche'nin bu düşüncesini piyanist örneğiyle açıklayabiliriz. Bir piyanist önündeki bir besleyi çalarken... Önce tek tek notalara bakar ve arada hatalar yapar. Ancak bestenin üzerinde çalıştıkça mashar olur ve artık notalara bakmaya ihtiyaç duymadan o besteyi çalabilir. Sonsuz dönüş teorisine göre acılar karşısında devrilmeyen insan bir yaşam ustasına dönüşebilir. Hayatı coşkulu ve iyimser bir şekilde kucaklamak ancak sonsuz dönüşe inanarak mümkün olabilir. Hayatın zorlukları karşısındaki tutumumuzu ancak böyle bir inançla güçlendirebiliriz. Bu düşüncesinden ilk kez şen bilimde bahsetmiştir. Yaşadığın ve yaşamakta olduğun bu hayatı yeniden ve sayısız kere yaşamak zorunda kalacaksın. İçinde yeni hiçbir şey olmayacak. Yaşamındaki her acı, her sevinç, her bir düşünce ve her bir soluk tarif edilemeyecek kadar küçük ya da büyük bir şey arka arkaya ve aynı sırayla sana dönecek. Ağaçların arasından süzülen şu alaca karanlık ve şu örümcek bile... Şu an ve ben kendim bile varoluşun sonsuz kum saati içinde toz lekesi olan sen ile yeniden ve yeniden baş aşağı çevrilecek. Nietzsche'ye göre bir arkadaşımız aşk acısı çekiyorsa ona başını koyması için yumuşak omzumuzu değil sert kayalıkları göstermeliyiz. Acısını yaşayabilen kişi bu durumdan güçlenerek çıkma fırsatı yakalayabilir ve benzer bir durumla karşılaştığında bir yaşam ustası gibi davranabilir. Nietzsche sonsuz dönüş düşüncesini ya da bengi dönüş denilir yaşadığı bir aşk acısıyla keşfetmiştir. Üst üste iki evlilik teklifinin sevdiği Luandre Salome tarafından reddedilmesi sonrası ağır bir çöküş yaşadığı sırada hayatta her şeyin tekrar ettiğini fark etmiştir. Böylece aşk acısının üstesinden gelebilirse yeni sevgilere de ulaşabileceğine inanır. Kendi düşüncelerinden destek alarak bunalımdan çıkmış, ve başyapıtı olan böyle buyurdu Zerdüş adlı kitabı kaleme alabilmiştir. Nietzsche'ye göre öğretmeni Schopenhauer karamsar değil, aksine keskin zekası sayesinde yaşam konusunda insanlara ilham verebilecek düşüncelerin temelini oluşturabilen gerçekçi bir filozoftur. Sadece o iyi hissetsin diye kendinden öncekiler gibi mutluluk filozofu olmamıştır. Gözünü sakınmadan gerçeklerin üzerine gidebilmiştir. Kahramanca bir hayata ulaşma konusunda insanlara rehberlik yapmıştır. Her birey bedeninin her bir parçasında ve uzvunda eksikliklerinin, zaaflarının ve sapmalarının karşı cins üzerinde düzeltilmesi hedefini kovalar. Üstelik söz konusu parça ne kadar önemliyse bu arayış da o kadar kararlı ve ısrarlı olacaktır. Arthur Schopenhauer'un hayatı kusursuzluk hayali ve varoluşsal sıkıntılara karşı önerileri. Bir ailenin içinde iki dahinin olduğunu hiç duymadım. Joanna Schopenhauer, Arthur Schopenhauer'un annesi. Schopenhauer ilham veren düşünce sistemini yaratırken gündelik yaşamına özen göstermiş ve felsefesini takip edenlere nasıl yaşamaları gerektiğine yönelik önerilerde bulunmayı ihmal etmemişti. Chopinaur için Frankfurt'un münzevisi denir. Pek kimseyle görüşmezdi. Sosyal hayatı ya da kalabalıklar içinde yeri yoktu. Şahsına münhasır bir yaşam yolu seçmişti. Ona göre bir deha kalabalıkta toplumsal düşüncenin bir parçası olarak yaşayamaz. Dehalara yakışan kendisine benzer şekilde münzevi olmalarıdır. İnsanın bu dünyada yalnızlık ya da bayağlıktan birini seçmekten başka şansı yoktur. Schopenhauer hayatı boyunca kiralık evlerde yaşadı. Evinde her zaman çok az eşya vardı. Bir bakıma az insan az eşya düşüncesinin vücut bulmuş örneğiydi. Ona göre kişi ihtiyacından fazla nesneyi eşyayı etrafında bulundurmamalıdır. Bu açıdan günümüz minimalizm düşüncesinin Schopenhauer'dan referans aldığını söyleyebiliriz. Günlük yaşamındaki en belirgin ritüeli yürümekte. Schopenhauer gün içinde uzun yürüyüşlere çıkar ve düşüncelerini bu esnada dolgunlaştırırdı. Ona göre insan ruhuna en iyi gelen aktivite yürümektir. Öğrencisi de benzer şekilde en önemli eserlerini uzun yürüyüşler sonrası kaleme almıştı. Günümüzde Murakami'nin ''Koşmasaydım yazamazdım'' adlı eseri bu düşünceye yakın bir değerlendirme olarak karşımıza çıkar. Murakami'ye göre sağlıklı üretimler ancak sağlıklı insanlardan çıkar. Schopenhauer isteme ve tasarım olarak dünya adlı başyapıtını tamamladığında Berlin Üniversitesi'nin kapısını çaldı. Bu eser filozofun doktora tezidir. Üniversitenin ünlü hocası olan Hegel, Schopenhauer'un yazdıklarını okur okumaz bir deha ile karşılaştığını anlamıştı. Büyük filozofun eşsiz düşünceleriyle felsefe tarihinde yeni bir sayfanın açılacağını öngördü. Schopenhauer dünyada ilk defa karamsar fikirler üzerinden bir çıkış yolu sunuyordu. Hegel, Schopenhauer'un tezine onay vererek onun üniversiteden kabul almasına imkan sağladı. Böylece filozofun çok kısa sürecek eğitmenlik hayatı Berlin Üniversitesi'nde başlamıştı. Ancak bu dönemde ikili arasındaki meşhur çekişme kendini gösterdi. Hegel felsefenin rockstarıydı ve düşünceleri büyük hayranlık kazanmıştı. Bu ilgiyi gören Schopenhauer kıskançlık duygusuyla tuhaf bir tutum sergiledi. Derslerini Hegel'in ders verdiği sınıfın tam karşısına aldı. Hegel'in öğlen 2'de dersi varsa, Schopenhauer'un dersi de tam karşı sınıfta saat 2'de başlıyordu. Ancak Hegel'in sınıfı popülerliğinin de etkisiyle öğrencilerle dolup taşıyor, Schopenhauer'un sınıfında ise sadece birkaç öğrenci oluyordu. Bu durum sadece bir hafta sürdü. Çünkü Schopenhauer o haftanın sonunda üniversiteyi terk etti. Öğrencilerin üniversitenin onu anlayacak kapasitede olmadığını düşünüyordu. Böyle bir yerde ders vermek onun için vakit kaybından ibaretti. Böylece üniversitedeki eğitmenlik hayatı sadece bir hafta sürebilmişti. Üniversiteden ayrılmasının arkasında Schopenhauer'un iflah olmaz ki bir duygusunun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Tezini onaylayarak üniversitenin kapılarını açan Hegel'e karşı düşmanca tutumu böylesi bir sonu hazırlamıştı. Schopenhauer zengin ailesinden kalan miras sayesinde hayatının sonuna kadar ücretli bir işte çalışmak zorunda kalmadı. Ekonomik özgürlüğü bağımsızlığını koruyabilmesini sağladı. Üniversitedeki bir hafta dışında maaşlı bir işte hiç çalışmadı. Varlıklı ailesinden kalan miras ile geçimini sağladı. İyi derecede muhasebe bilgisine sahipti. Bu bilgisine güvenerek tuhaf bir bütçe hazırladı. Sağlığına dikkat etmesi durumunda 50 yıl daha yaşayabileceğini öngörüyordu. Ailesinden kalan mirasla ömür boyu yaşam masraflarını karşılayabilecek bir gelir gider bütçesi hazırladı. Hafta hafta takip ettiği bir çizelgiye göre harcama yapıyordu. Bu plana hep sadık olarak yaşadı. Mirasını adım adım tüketti. Kimseden borç almadı, kimseye borç vermedi. Öldüğünde ise geriye bir miktar parası kalmıştı. Bu miktarı Prusya Savaşı'nda ölen askerlerin dul eşlerine bıraktı. Maddi imkanı sayesinde yaşamı boyunca entelektüel bağımsızlığını koruyabildi. Fikirlerini herhangi bir çekinci olmaksızın üretime çevirmeyi bildi. Felsefi konuları objektif yaklaşımı saygınlık kazanmasında en büyük destekçisi oldu. Bir diğer şanslı olduğu konu da varlıklı ailesi sayesinde çok iyi bir eğitim almış olmasıdır. Bir İngiliz'den daha iyi bir İngilizceye hakimdi. Deha olduğu konusunda ilk işaretlerini erken yaşta vermeye başlamıştı. Henüz onlu yaşlarındayken felsefi metinler okuyor anlamlandırabiliyordu. Babası dönemin yetenekli bir tüccarıydı. Başarılı girişimleriyle bilinirdi. Hayali oğlunun şirketlerinin başına geçmesiydi. Ancak ne yazık ki takıntılı bir ruh haline sahipti. Küçük şeyleri mesele ederdi. Babası intihar ederek yaşamına son verdiğinde Schopenhauer henüz 17 yaşındaydı. Bu intiharın arkasından Schopenhauer annesiyle inişli çıkışlı ilerleyen bir ilişki yaşadı. Bu problemli ilişkide en çok etkili olan Schopenhauer'un annesinin etrafında dolaşan ve onun zenginliğine gözünü dikmiş kadın avcılarına şahit olmasıdır. Anne Schopenhauer oldukça ilgi çekici güzel bir kadındı ve etrafından gelen ilgiyi karşılıksız bırakmıyordu. Kimi araştırmacılar Schopenhauer'un karamsar felsefi dünyasının nedeni olarak ailesini işaret eder. Babasının intiharı ve annesinin yaşam şekli Schopenhauer'un hayata karşı öfkelenmesine, sosyal iletişim kurmasında problem yaşamasına neden olmuştur. Bu eleştirel görüş, Arvin D. Yalom'un Schopenhauer üzerine kurguladığı Bugünü Yaşama Arzusu adlı kitabında da karşımıza çıkar. Yalom, Schopenhauer'u kendi uzmanlık alanı olan psikoloji dünyasına çekerek, onun felsefesinin çocukluk döneminde yaşadıklarıyla keskinleştiğini ortaya koyar. Arvin D. Yalom, önemli bir düşünür olarak kayda değer bir üretim bırakabilmek adına, Schopenhauer'u düşünsel anlamda karşısına almış, ve tecrübeli olduğu psikoloji konusunda onu değerlendirmeye gayret etmiştir. Oysa düşünce dünyasında küçük Chopin'aur'un yaşadığı trajedilerden ziyade onun ortaya koyduğu güçlü felsefesiyle ilgileniriz. Çünkü dünyaya yön veren felsefesi kişisel yaşamından çok daha büyük ve anlamlıdır. Chopin'aur felsefesi öylesine güçlüdür ki bu zengin birikimi kişisel hayat öyküsüyle değerlendirmek ona haksızlık olur. Eksik Schopenhauer okumalarında iki türlü refleks karşımıza çıkar. Kişi onun değerler dünyasını tam olarak incelemediğinde Schopenhauer'a karşı bir yargı besleyebilir. Keskin düşünceleri hoş karşılanmayabilir. Oysa bu durumun yaşanmasının en önemli nedeni Schopenhauer'un birkaç düz yazı ya da özet bilgiyle anlaşılabilecek bir düşünür olmamasıdır. Schopenhauer okurları ve takipçileri için bir değerler sistemi ortaya koymuştur. Onun dünyasında hayatın tüm renklerine yönelik bir söylem geliştirdiğine şahit oluruz. Schopenhauer okurlarını hiçbir konuda yalnız bırakmaz. Aşk, ilişkiler, dostluk, doğa gibi tüm konular hakkında çok yönlü zengin bir kavrayış ortaya koyar. Eksik Schopenhauer okumalarında bir diğer karşımıza çıkan refleks ise onu felsefenin düşüncenin tanrısı olarak görme eğilimidir. Oysa felsefi incelemelerde taraftar olmadan Düşünceyle aramıza mesafe koyarak konuları değerlendirmek entelektüel birikim için gerekli bir unsurdur. Böylece eleştirel bakış açımızı koruyabiliriz. Chopin ağır ne felsefenin tanrısı ne de kişisel ezeyanlarının bir yansımasıdır. Ortaya koyduğu üretimlerle düşünce tarihine yön veren en önemli filozofların başında gelir. Onu bu denli önemli yapan yegane unsur, hayatın amacının mutluluk olduğunu öne süren pek çok filozofun aksine, yaşamın sadece acıdan oluştuğunu, mutluluk diye bir kavramın var olmadığını gerekçeleriyle ortaya koyabilmesidir. Yaşamı kozmik irade ve isteme ilkesiyle açıklaması, dünyanın bir tasarımdan ibaret olduğunu söylemesi de, düşünce tarihinin en önemli ilkleri arasındadır. Diğer düşünürlere kıyasla Erdemi felsefenin baş tacı yapması, onun ne derece farklı bir filozof olduğunu ortaya koyar. Chopin'a hayali sıradan insanın zincirlerinden kurtulup üst insana dönüşebilmesidir. Çünkü acıyı gören üstün insan, küçük mutlulukların peşinden koşmayacak ve feragat edecektir. Etrafına, insanlara, canlılara katkı sağlayacak şekilde ulvi amaçlara yönelecek ve kahramanca bir hayatı seçecektir. Üstün insanın merhamet erdemiyle harmanlanmış olması Schopenhauer için kritik öneme sahiptir. Çünkü ancak acı çeken ve bir türlü mutlu olmayan insanların ya da neyi neden yaptığını bilmeyen hayvanların dramını görebilen kişi, kalbinde merhamet besleyebilir ve kendi dışındaki dünyaya katkı vermek için harekete geçebilir. Bu noktada görebilmek, dış dünyada olan bitenlerin farkında olmak kritik bir kavram olarak karşımıza çıkar. Ancak kendiyle meşgul olmayan dış dünyayı izleyebilen insanlar görebilirler. Viktor Frankl'ın deyimiyle sağlıklı göz etrafına bakar. Eğer sağlıklı bir ruh haline sahipsek dışarıya bakabilir ve üst insan olarak dünyada yapılmaya değerli bir konuda inisiyatif alabiliriz. Ancak gözümüze sağlıklı olmadığında bir şey batmış sayınada bakarız. Çoğunlukla bunu en son ne zaman yaptığımızı hatırlamayız bile. İşte sağlıklı insan da evrene bakar, öz aşkın davranır ve dış dünyada katkı sağlayabileceği, yapılmaya değer bulduğu alanlara yönelir. Sıradan insanlar ise hayata ne katabilirim diye değil de daha ziyade bu hayattan ne alabilirim diye düşünürler. Kendi mutluluklarına odaklanırlar ve zamanla birer mutluluk avcısına dönüşürler. Bir takım geçici hazların mutluluk olduğunu sanabilirler. Sürekli kendiyle meşgul olan sıradan insan önünden akıp giden yaşamı göremez. Kendi içinde yaşam amacı ya da mutluluk arama gibi beyhude çabaların içine düşer. Kişinin kendi içinde anlam araması bir açıdan kendi uçurumuna bakmasıdır. Uçurum da kişiye bakar. Kısacası sıradan insan kendi küçük dünyasında küçük mutluluk hayalleri peşinde debelenip durur. Önüne konan yaşam formunu sorgulamadan kabul eder ve oyunu kuralına göre oynar. Chopin'aur felsefesi kusursuzluğu simgeler. Önemli olan hayatta en iyisine, en faydalısına ulaşmaktır. Feragat etmiş, merhamet sahibi üstün insan, en az kendini düşünecek şekilde kahramanca bir hayat idealine yönelir. Hayata, doğaya, insanlara yardım eder. Katkıda bulunur. Dünyanın acısını hisseder ve bu acı karşısında olumlu bir tutum geliştirir. Üstün insan kusursuzluğun peşinde olandır. Bir şey yapıyorsa, bu yaptığı şeyin hatasız ve insanlığın faydasına dokunacak şekilde olmasına değer verir. Bu düşünceye göre, bir arabanın üretiminde çalışan mühendis en iyisine odaklanır. Yaptığı işin insanlık için bir değer olduğunun farkındadır. Kusursuzu hedefler. Chopin'a'nın kusursuza ulaşma, hataya yer bırakmayan anlayışı ve insanlık için bir değer oluşturma odağı, Alman felsefesinin derinliğini oluşturur. Günümüzde sıkça bahsedilen Alman disiplini ya da kusursuzu hedefleyen mühendisliğinin arkasında Schopenhauer felsefesi vardır. Benzer şekilde Alman toplumunun endüstri devrimindeki başarısının felsefi arka planında Schopenhauer olduğunu söyleyebiliriz. Felsefi yönlendirmeleri Almanların dünya savaşı sonrası hızla toparlanmalarında etkili olmuştur. Kısacası Alman felsefesinin kusursuzluk ve disiplin tutkusu Schopenhauer ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle Frankfurt'ta buldukları her yere Schopenhauer'un heykelini dikerler, ona sahip çıkarlar. Schopenhauer'a göre insan hayatının ilk dönemi beyhude geçer, kendini yaşama anlamaya çalışır. Bu boşa geçen zamanda sıradan insan mutluluk hayallerine kapılır, bir şeylere sahip olarak tatmin ve mutlu olacağını zanneder. Çoğu insan hayatının ilk dönemini sonu gelmeyen bir arayışla geçirir. Yaşamın acı ve mutsuzluk sunduğunu bir tasarımdan ibaret olduğunu göremez. İnsan ancak hayatının ikinci döneminde uyanışa geçebilir. Vaat edilen mutluluğun bir ilüzyon olduğunu fark eder. Dünyalara sahip olsa da hayalini kurduğu tatmin duygusuna bir türlü ulaşamayacağını anlar. Schopenhauer sıradan insanların beyhude geçen ilk dönemleriyle ilgilenmez. Ona göre bu kişilerin onu ve derin felsefesini anlamalarının imkanı yoktur. Filozofun yaşamı birinci ve ikinci dönem olarak kategorize etmesini bir benzetme ile açıklayabiliriz. Yaşamının birinci döneminde olan hayali bir kişinin tek başına bir odada oturduğunu düşünelim. Birden kapı çalınır. Tak tak tak. Henüz hayatı anlamamış bu kişi kapıdan gelen sesi duyunca heyecanlanır. Acaba hayat ona ne sürprizler hazırlamıştır? Kapının önünde hangi mucizeler, mutluluklar onu beklemektedir? Kapıya sevinçle koşar. Kapıyı açtığında ise onu bekleyen sadece hayal kırıklığıdır. Mutluluk hayaliyle bir şey yapsa da bir türlü kendini tatmin olmuş hissedemez. Aynı kişi hayatının ikinci dönemini yaşarken kapısı tekrar çalınır. Bu defa akıllanmıştır, heyecanla kapıya koşturmaz. Çünkü bilir ki vaat ettiği mutluluğu kimseye sunmaz hayat. Kapıya gider ve şöyle seslenir. Yine ne var? Eski Yunan'dan günümüze pek çok filozof Schopenhauer gibi kişilerin ikinci hayat olarak belirttiğimiz dönemiyle ilgilenir. Çünkü insan ancak hazır olduğu düşüncelerle karşılaşır. İlk döneminde kendini hayatı tanımaya çalışan insan hayata olmadık bir anlamlar yükleyebilir. Derin düşünce için henüz hazır değildir. Elbet bir gün gelir ve kuralına göre davranmış olsa da hayatında sahip olduklarına kendini yabancı hisseder. Ruhunun derinlerine itmeye çalıştığı acısıyla baş başa kalır. İnsan büyüyerek aile bağlarından uzaklaşır. Özgürlüğünü kazandıkça kendini yalnız, soyutlanmış, çaresiz hisseder. Bu baş dönmesi ya da bulantı halinden kurtulabilmek için kendini güvende hissedeceği bağlar kurmaya gayret eder zenginleşmek, şöhretli, güçlü, statü sahibi olmak ister. Bu çabalar kişinin yaşamındaki ilk döneminde, farkındalığın düşük olduğu zamanlarda gerçekleşir. Nietzsche'ye göre öğretmeni chopin işaret ettiği bu beyhude geçen ilk dönem uygarlığın geri gelmesine sebep olur. Tanrı öldüğü ya da hiç var olmadığı veya bizimle ilgilenmediği için, kendi içinde ilahi bir yaşam amacı ya da mutluluk arayan insanlar yıllarca bu karanlık tünelden çıkamazlar. Bu durum büyük bir zaman kaybına neden olur. İnsanlığın ilerlemesinin önünde engel oluşturur. İnsan kendi kaderiyle yani özgürlüğüyle baş başadır. Nietzsche, Chopin'ağr'un kaldığı yerden devam eder ve uygarlığın gelişmesi için güç istenci adlı teorisini ortaya koyar. İnsan bebeklikten itibaren güce ulaşmak ister. Tüm yaptıklarımızın arkasında gücü istemek vardır. Birey yaşamda kendini gerçekleştirebilmek için kendisinde var olan bu kaynağa yönelmelidir. Ancak toplumun beklentileri, ahlak yasaları veya bireyin önündeki mutluluk gibi sahte amaçlar kendisini gerçekleştirmesini engeller. Üst insana yakışacak şekilde ulvi amaçlara yönelemez. Oysa kişi kaderini yaratma gücünü kendinde görerek büyük işler başarmayı hedeflemelidir bu uygarlığın gelişimine hizmet etmelidir. Böylece yaşamının ilk yarısında bocalayan sıradan insanlar kahraman olma yolunda ilerleyecektir. Nietzsche'nin hayaline göre insanın gücü talep ettiğini gören ve güç istenci üzerinden kurulacak yeni ahlak yasası ile yaşamda herkes en kısa sürede insanlığa katkı verecek şekilde yapılmaya değer konulara yönelecektir. Nietzsche hayatının ilk döneminde sıkışıp kalan ve bir türlü ikinci döneme geçemeyen sıradan insanları birer rahatlık dini mensubu olarak görür. Ona göre toplumun dinin, ahlakın yapay amaçlarına hizmet edecek şekilde yaşayan insan sıradanlaşır. Orijinal olarak geldikleri dünyada hızla kopyaya dönüşürler. Bu insanlar küçük şeylerle mutlu olan ve birbirini ne kadar mutlu olduklarına inandırmaya çalışan zavallıdırlar. Evlerine geldiklerinde önemsiz meseleleri çok önemliymiş gibi birbirlerine anlatırlar. Ne kadar şanslı ve mutlu olduklarını tekrarlayarak gibi yaparlar. Aslında önemsiz olan konularda hep kazançlı çıktıklarını iddia ederek diğer sıradan insanlardan çok daha şanslı olduklarına inanırlar. Bir ev satın aldıktan sonra evlerin fiyatının arttığından bahseden insan gibi. Temel beklentileri rahatlıktır sıradanlıklarının içinde boğulduklarını görmezler. Günler birbirinin tekrarı gibidir. İçsel dünyalarında iyi hissetmediklerini ya da kendilerinin yaşamamaktan kaynaklı varoluşsal suçluluk duygularını görmezden gelirler. Küçük şeylerle oyalanır, insanlığın gelişimiyle ilgilenmez, büyük başarılar elde etmeyi hedeflemezler. Onlar rahatlık dininin birer mensubudurlar. Temel öncelikleri güvenli rahat bir hayattır. Yüksek ideallere hayatlarında yer yoktur. Sıradan, iç sıkıcı yaşamlarında küçük endişelerle yaşarlar. Böylece Nietzsche'nin rahatlık dini olarak kavramlaştırdığı düşünceyi içselleştirirler. Schopenhauer felsefesiyle karşılaşmak hiç şüphe yok ki bireyin düşünce dünyasında geri dönülmez bir değişim yaratır. Onun derin ve çok yönlü düşünceleri değer ve inanç dünyamıza nüfuz eder. Schopenhauer okumaları yapan çoğu insanda öncesi sonrası olarak nitelendirebileceğimiz anlamlı bir değişim söz konusu olur. Friedrich Nietzsche, Chopin'a karşılaşmasını düşünce hayatının başlangıcı olarak kabul eder. Benzer etki Thomas Mann için de geçerlidir. Chopin'a felsefesinin gölgeleri Mann'ın yapıtlarında kendini gösterir. Kendisine Nobel Edebiyat Ödülü getirmesinde önemli role sahip olan Budden-Bruck ailesi adlı başyapıtında bu etki açıkça görülür. Schopenhauer'la karşılaşmanın dönüştürücü gücü Arvin Yalom'un Schopenhauer Kür adlı kitabında da karşımıza çıkar. Kitapta geçen Philip adlı karakter bir seks bağımlısıdır ve hastalıklı durumundan Schopenhauer felsefesiyle kurtulur. Özetle filozofun bireyin düşünce dünyasında yarattığı olumlu değişimi dikkate aldığımızda bir tür Schopenhauer tedavisinin varlığından söz edebiliriz. Karamsar olduğu söylense de Schopenhauer'un düşünceleri gündelik hayatta bireyin daha coşkulu olmasına, canlılık kazanmasına, iyileşmesine destek olur. Feragat ve merhamet gibi erdemlerin üstünde yükselen bu felsefe, bireyin üstün insan olarak kayda değer bir hayata imza atmasında güçlü bir motivasyonel etkiye sahiptir. Schopenhauer felsefesini incelerken, düşünce dünyasına armağan ettiği kirpi mesafesi metaforuna değinmeden edemeyiz. Ona göre insanlar ilişkilerinde kirpilere benzer. İki kirpi soğuk havada ki soğuk hava hayatın zorluklarını anlatan metafordur, üşümemek için birbirine yaklaşır. Böylece soğuktan korunabilirler. Ancak kirpilerin dikenleri birbirine batmaya başlar ve derileri kanar. Bu acıyla kirpiler uzaklaşır. Böylece soğuktan en fazla korunabilecekleri ve derilerini en az acıtacak bir mesafe kadar tekrar yakınlaşırlar. Schopenhauer'a göre sıradan insanlar ilişkilerinde kirpillere benzer şekilde uzaklaşıp yakınlaşırlar. Hayatın zorluklarından kaçınmak için yaklaştıklarında birbirlerine zarar verirler. Nihayet optimal bir seviyede iletişimde kalabilirler. Bu noktada önemli olan Schopenhauer'un bu metaforu sıradan insanlar üzerinden açıklamasıdır. Çünkü ona göre ancak ve ancak sıradan insanlar kirpillere benzerler. Hayatın zorluklarından ve acıdan kaçmak için hareket ederler. Oysa filozofun odağına aldığı üstün insan ne acıdan ne de zorluktan kaçar. Yaşamak için bir diğerine sığınan kirpiler gibi davranmaz. Kimsenin sıcaklığına ihtiyaç duymaz. Yalnızlığı da acıyı da kabul eder. Bu duyguların üstüne gider ve ulvi amaçlara yönelerek kahramanca bir hayat seçer. Hayatımızdaki her hadise için ancak bir anlığına var diyebiliriz. Bu kısacık andan sonra artık onun için ebediyen vardı dememiz gerekir. Her akşam geçen bir gün ile biraz daha yoksullaşırız. Eğer varlığımızın en derin katmanlarında sonsuzluğun kaynağından pay aldığımızın ve onunla her zaman hayatı yenileyebileceğimizin gizlice farkında olmuş olsaydık, bu kısa zaman aralığının parmaklarımızın arasından kayıp gitmesini görmek belki de bizi çılgına çevirirdi. Hiç kuşkusuz, yukarıda sözüne ettiğimiz şeyler üzerine düşünmek, bize anın tadını çıkarmanın ve bunu hayatın amacı yapmanın en büyük bilgelik olduğu inancını benimsemeye götürebilir. Çünkü gerçek olan sadece şimdi de mevcuttur. Geri kalan her şey düşünce oyunundan ibarettir. Stoaper felsefesinin derinliği, Platon'un mağarası, Kant'ın fenomenleri, idealizm, aşk ve kadınlar Büyük buluş Schopenhauer idi. Onun dünya hakkındaki karanlık tablosunu tamamen tasvip ediyorum. Karl Gustav Jung Schopenhauer felsefesinin inşasında 3 önemli isim ön plana çıkar. Yaşamın kozmik iradenin yönetiminde olduğunu, hepimize roller verdiğini, sürekliliğini sağlamak için de mutluluk vaadini kullanarak acıya neden olduğunu düşünen Schopenhauer için Platon'un mağara metaforu önemli bir öneme sahiptir. Platon'un mağarasının girişinde biri oturmaktadır. Arkası mağaranın girişine dönüktür. Yüzü mağaraya bakmaktadır ve arkasından güneş yükselir. Güneş ışığı kişinin sırtına vurur. Böylece önüne kendi gölgesi düşer. Gölgesine bakan bu insan gerçeği değil gölgeyi görmektedir. Ancak arkasını dönerek mağaranın girişinde durduğunda güneşle karşılaşır. Uzun süre gölgeye bakan kişinin güneşle ilk temasında gözleri acır. Güneş gerçeği temsil eder. Kendi gölgesindeki kişinin güneşle göz göze gelmesi gerçekle tanışmasıdır. Gözlerini kırpar çünkü gerçekler acıtır. İşte chopin felsefesinde acının tek gerçek olduğu düşüncesinin temeli, Platon'un mağarasındaki insanın güneşi görerek gözünü kırpmasında kendini gösterir. chopin için bir diğer önemli kişi Descartes'tir. Düşünüyorum öyleyse varım derken düşünmenin erdem olduğundan bahsetmez Descartes. Ancak bu deyimden yola çıkan düşünme eyleminin özgürlüğü simgelediğine yönelik yaygın ve hatalı bir görüş söz konusudur. Oysa Descartes düşünüyorum öyleyse varımla keskin bir şüpheciliği işaret eder. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi algıladığımız gibi olmayabilir. Birer yansımadan ibarettir belki de. Bu noktada bizim varlığımızı kanıtlayan tek şey yanlış düşünüyor olsak da düşünüyor olmamamızdır. Etrafımız gerçek olmayabilir, var olmayabilir. Tüm bu yansıma dünyasında insanın güvenebileceği tek gerçek düşünüyor olmasıdır. Chopin felsefesinde gördüklerimizin arkasında saklanan gerçek gücü yani kozmik iradeyi göremiyor olmamızı Descartes'ın şüpheciliğiyle açıklayabiliriz. Ancak böylesi bir şüphecilikle bakarsak hayatın bir tasarım olduğunu görebilir ve Schopenhauer'un düşüncelerine hak verebiliriz. Benzer şekilde Kant'ın fenomenleri düşüncesi de Schopenhauer'un yoluna ışık tutar. Schopenhauer kendini Kant'ı en iyi anlayan kişi olarak görür. Kant'a göre Descartes haklıdır. İnsanın düşünebilmesi varlığını kanıtlar. Ancak kainatın boşluğunu ve Tanrı'yı düşünemeyiz. Aklın sınırları vardır. Schopenhauer'un etkisi altında kaldığı Kant'ın fenomenlerine göre kişi etrafındaki şeyleri aklında var olan segmentlere göre algılar. Mesela bir arabaya bakan kişi aklında öncesinde var olan araba imgesine göre bu nesneyi algılayacaktır. Bir çikolataya bakan kişi öncesinde aklında var olan çikolata imgesine göre nesneyi değerlendirecektir. Kant'a göre etrafımızı birbirimizden farklı algılarız. Zihnimizde var olan fenomenlerin devreye girmesi sonrası kendi gerçekliğimizi yaratırız. Günümüz pazarlama anlayışı da özü itibariyle zihinlerde fenomen inşa etme becerisidir. Bir arabaya baktığımızda aklımıza güvenlik geliyorsa, o aracın pazarlama süreci zihinlerde güvenlik fenomeni oluşturmaya yönelik bir faaliyet içindedir. Böylece zihnimizdeki fenomen o arabayla ilgili güvenlik kavramıyla eşleşmiştir. Başka bir araca baktığımızda aklımıza performans geliyorsa, o aracın pazarlama faaliyetlerinin zihinlerde performans fenomeni oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Platon, Descartes ve Kant ile zenginleşen Chopin'a felsefesi onu idealizmin bir parçası haline dönüştürür. İdealizm bilgi de düşünceyi temel alır. Varlığı insan düşüncesinin oluşturduğunu kabul eder. İdealizm temsilcisi olarak düşünce tarihinde yerini alan Schopenhauer, sıradan insanların gerçeği, acıyı, mutluluğun imkansızlığını, kör iradenin hüküm sürdüğünü göremediğini düşünür. Hayatın acıdan ibaret olduğu gerçeğini kabul eden üstün insanın ise, kozmik iradeye karşı bayrak açarak insanlığa katkı sunacak bir kahramanlık yolculuğuna çıkabileceğini ifade eder. Bu anlamda Schopenhauer'u rasyonel felsefenin karşısında görebiliriz. İdealizmle rasyonel felsefe arasındaki fark, bir dönem arkadaş olan Schopenhauer ile Goethe arasında geçen yaşanmış bir diyalogta da karşımıza çıkar. Bir gün Goethe ile Schopenhauer bir odada oturur ve Schopenhauer pencereyi göstererek dışarıya bak, pencerenin arkasındaki güneşi görüyor musun diye seslenir. Sonra şimdi de bana bak diyerek gözlerini kapatır Schopenhauer. Arkasından da ekler. Şimdi güneş yok. Bunun karşısında Göten'in cevabı ise şöyledir. Gözlerini kapatsan da güneş orada olmaya devam ediyor. İşte felsefe tarihindeki bu örnek, Göten'in yakın olduğu rasyonel düşüncenin dünya bizden bağımsız olarak var meselesine işaret ederken, Schopenhauer'un temsilcisi olduğu idealizm fikrinin dünya bir tasarımdır ayrımını gözler önüne sermektedir. Schopenhauer'un çok zor bir karaktere sahip olması bir tür kibir abidesini anımsatmasına rağmen Goethe onunla bir sürü arkadaşlık yapabilmiştir. Goethe'nin yakın çevresi bu durumu anlam veremese de Goethe, Schopenhauer'un sıra dışı kişiliğinin arkasında bir dehanın olduğunun farkındadır. Schopenhauer felsefesinin oluşumunda bir diğer önemli isim George Berkeley'dir. Berkeley'nin var olmak algılanmaktır fikri etrafında oluşturduğu yaklaşımı Schopenhauer'u derinden etkilemiştir. Bir kır bahçesinde yürüdüğünüzü hayal edin ve sağda köşede bir gül olsun. Eğer biz o gülü ve güzelliğini görmüyorsak, o gülün ve güzelliğinin de bir anlamı kalmaz. Anlam algılamak ile vücut bulur. Bu durum bireysel hayatlarımızda da geçerli olabilir. Yakın ilişki içinde anlaşılabilme umudumuz tükendiyse, o ilişki içindeki varlığımız da son bulur. Dünyanın en nadide eserleri halen toprak altındaysa, Onların varlığının da bir anlamı yoktur. Var olmak algılanmaktır düşüncesini günümüz modern insanın ayna tutan bir gerçek olarak düşünebiliriz. Dünyanın bir tasarım olduğu ya da kozmik irade gibi düşünce tarihinde devrim yaratan yaklaşımlarını oluşturmada Platon, Descartes, Kant ve George Berkeley'nin Chopin'a rehberlik ettiğini söyleyebiliriz. Filozof bu referanslarla gördüğümüz hayat tasarımının arkasında tanrısal bir irade olarak kozmik gücün varlığını işaret eden düşüncesini zenginleştirme imkanı bulmuştur. Gelelim Chopin felsefesinde aşk konusuna. Ona göre sonsuz aşk diye bir şey yoktur. Aşkı varlığa karşı duyulan bomboş bir şehvet olarak yorumlar Chopin Bildiğimiz anlamda aşk gerçek değildir. Fazla çikolata yemekten farkı yoktur. Gelip geçici bir duygudur. Kimse sürekli aşık olma haliyle yaşayamaz. Bu duygu insan hayatının sadece kısıtlı bir döneminde kendini gösterir. Aşık olan sıradan kişi hayatının sonuna kadar bu güzel duyguyla yaşayacağını düşünür. Hep bulutların üstünde yürüyecektir. Önünden geçtiği kaldırımların anlamı sonsuza kadar değişmiştir. Hayat tüm canlılığı ile önünde parlamaktadır. Yeniden dünyaya geldiğini hisseden bu kişi nihayet hayatın mucizesiyle tanıştığını düşünmektedir. Oysa Chopin'aar felsefesinde aşk bir oyuncaktır. Bir ilizyondur, sahtelik içerir. Gelir bir dönem bizi kontrol eder ve havalanan bir kuşun gökyüzünde kaybolması gibi geldiği hızla bizi terk eder. Bu oyuncak tanrısal güç olan kozmik irade tarafından sıradan insana verilir. Kişi hormonlarının zirve yaptığı dönemde birdenbire aşık olur. Daha doğrusu aşık olduğunu zanneder. Aşık olduğu kişiyle birlikte olmazsa yaşayamayacağını düşünür. O bensiz yapamaz ya da ben onsuz yapamam sendromu başlar. Sürekli aşkını hayal eder. Mutluluk rüyalarına kendini kaptırır. Gerçekte bu durum kozmik iradenin sıradan insana basit bir oyunudur. Kişiyi gençliğinin baharında aşk duygusuyla tanıştıran kozmik iradedir. Böylece insanlar birbirine yakınlaşmaya başlar, cinsel yakınlık dürtüsü harekete geçer, arzu duygusu oluşur ve nihayet sıradan insanların çocukları olur. Böylece tam da kozmik iradenin görmek istediği gibi türün devamı sağlanmış olur. Ancak bir gün gelir ve yaygın trajedi yaşanır, İnsanlar büyük bir hayal kırıklığı içinde aşklarının bittiğine şahit olurlar. Daha dün onsuz yaşayamam diyenlerin kalplerindeki aşk yok olmuştur. Herkes kendi yoluna gitmiştir. Çünkü kozmik irade istediğini aldıktan sonra verdiği aşk oyuncağını geri almasını bilir. Aşk kadar mucizevi bir duyguyu, tatminin mutluluğu insana bahşetmez. Yaşam aşkın güzelliğinin sonsuza kadar devam ettiği bir yer değildir ne yazık ki. Sadece bir süreliğine hissedilebilen geçici bir yanılsamadır. Böylesine muhteşem bir duyguyu bir ömür hissedecek kadar tatlı bir hayat yoktur karşımızda. Bu nedenle aşk türün iradesinin bir oyuncağıdır. Chopin göre aşkın gerisinde sadece acı çekmek vardır. İnsan acıdan kurtulamaz. Yaşamın sürekliliği için acılar tekrar tekrar yaşanır. Kişi tekrar aşık olmanın umuduyla bir rüya içinde yaşamaya devam eder yeni umutlara sürüklenirken kozmik iradeye hizmet eden bir piyon olduğunu fark edemez. Bir erkekle bir kadın arasında aşk yoksa, bu onların birleşmesinden ortaya ancak kötü biçimlenmiş, mutsuz kendi içinde uyumdan yoksun bir varlığın çıkacağına işarettir. Chopin felsefesinde kadınların önemi büyüktür. Doğurganlık özellikleri nedeniyle ayrıcalıklı bir konuma sahiptirler. Kozmik iradenin çövalyeleri kadınlardır. Amacına ulaşmasında ona yardımcı olan en büyük gücü temsil ederler. Filozofa göre kadınlar insanlık türünün geleceğini erkeklerden daha fazla düşünürler. İnsanları bekleyen gelecek hakkında kaygı ve endişeleri yüksektir. Uzak coğrafyada türün karşılaştığı bir felaket haberi karşısında daha fazla hüzünlenirler. Doğurgan olmaları soyun devamını önemsemelerine neden olur. Bu düşünce onları farklı kılan evrensel bir değerdir. Her şeyden önce erkeğin doğası gereği aşkta vefasızlığa, kadınınsa sürekli sadakate ilimli olduğu gerçeği bu incelemeye girer. Erkeğin aşkı doyum bulduğu andan itibaren belirgin bir biçimde azalır. Hemen hemen bütün öteki kadınlar onu sahip olmuş olduğu kadından daha fazla çekerler. Erkek değişiklik özler. Kadının aşkı ise özellikle o andan sonra artmaya başlar. Bu türü koruyup onun varlığını sürdürmeye, bu bakımdan da daha fazla çoğalmaya yönelik doğanın amacının bir sonucudur. Bildiğimiz gibi erkek kendisine yeterince kadın sunulduğu takdirde kolayca yılda 100 çocuk meydana getirebilir. Kadın ise istediği kadar çok erkeğe sahip olsun, ikiz ihtimalini hesaba katmazsak yılda sadece bir çocuk dünyaya getirebilir. Bu nedenle erkeğin gözü hep başka kadınlardadır. Kadın ise buna karşılık tek bir erkeğe sımsıkı sarılır. Çünkü doğa onu içgüdüleri gereği ve hiç düşünmeden gelecekteki doğumun besleyicisi ve koruyucusunu yanında tutup korumaya sürükler. Bundan ötürü erkeğin eşine sadakati yapaydır. Kadınınki doğaldır. Dolayısıyla da kadının ihaneti nesnel olarak sonuçları bakımından olduğu kadar öznel olarak doğaya aykırılığı bakımından da Erkeğinkinden çok daha az bağışlanabilir bir ihanettir. Televizyonun karşısında haberleri izleyen bir kadın ile bir erkeği düşünelim. Haberlerde geçen bir facianın görüntüleri karşısında erkek tepkisiz kalabilir. Ancak aynı haberi izleyen kadın bu olumsuz görüntülerden duygusal anlamda daha fazla etkilenir. Gözleri dolabilir. Tepki vermek yaşananları durdurmak ister. Bu özellikleri kadınları cesur kılar. Haksızlık karşısında daha fazla ses çıkarabilirler. Cesur konuşmaların ya da eylemlerin içinde olabilirler. Varoluşları türün devamını düşünmek, kollamak yönündedir. Elbette bu evrensel özelliği onları cesur yaptığı kadar kırılgan da yapar. Chopin'a göre bir kadın bazen yanındaki erkekten daha fazla insan türünün devamını düşünür. Böylece ilişkilerinde yaşadığı problemler karşısında güçlü davranabilir. Yakın bir zamanda ayrılık yaşayan bir çifti gözlemlediğimizde ilişkisi biten kadının çok daha kısa sürede kendini topladığına ve yeni hayatına odaklandığına şahit olabiliriz. Güçlü görünen erkeğin ise yıkımı daha ağır olabilir. Yaşamak için tekrar gücünü toplaması kadına göre zaman alabilir. En büyük zevkimiz takdir edilmektir. Ama her nedense bizi takdir edenler takdirlerini ifade etmek konusunda pek de istekli davranmazlar. Demek ki en mutlu insan hangi yolla olursa olsun kendini iştenlikle takdir etmeyi başarabilen insandır. Chopinaur felsefesi bakımından ruhsal acılarımızı aşmanın akılcı yolları Genç Chopinaur'u ilginç bir delikanlı olarak tanıdım. Keskin zekalı ve inatçı. Onu çok akıllı buluyorum. Johann Wolfgang von Goethe Chopin'a'nın zengin düşünce dünyasını özetlemek gerekirse, aramızdaki tek bağ acı kardeşliğidir. Acı kardeşliği dışında ne coğrafya, ne ırk, ne de kültür sahici bir bağdır. Özünde her insan yapayalnız kaldığı içsel dünyasında bir türlü mutlu tatmin olamadığı için acı çekmektedir. Bu nedenle hepimiz birbirimizin acı kardeşiyizdir. Birbirimize hitabımız acı çeken yoldaşım şeklinde olmalıdır. İnsanların yaşadığı derin hayal kırıklıklarını ve tüm canlıların hissettiği acıyı fark etmemiz etrafımıza empatiyle yaklaşmamızı gerektirir. Sistem bir kör iradedir. Yani o da neyi neden yaptığını bilmez. Tek istediği yaşamın ve türlerin devamını sağlamaktır. Amaçsızca bunu yerine getirir. Hayat gereksinimler kısır döngüsüdür. Her şeyi sıkıcı bir şekilde tekrar eder. Sıradan insan yapılmaya değer şeylere ve ulvi bir hayata yönelmediği için bu kısır döngülerin içinde sıkışır. Yemek yer, sonra tekrar acıkır. Dinlenir, sonra tekrar yorulur. Yeni arzulara kendini kaptırır, tekrar benzer hayal kırıklıkları yaşar. Hayatını bu tür sıkıcı etkinlik ve düşünceler belirler. Önemli meselelerden ziyade rutinlerini önceliklendirir. Çıkış elbette feragat etmektir. Neye sahip olursa olsun hayal ettiği tatmine ulaşamayacağından emin olan insan, arzu etmenin daha fazla acıdan başka bir şey getirmeyeceğinin bilincindedir. İstemenin hayatta bir karşılığı olmadığını gören akıllı kişi artık feragat etmelidir. Feragat eden, mutlu olmayı hayal etmeyen, isteme dünyasından uzak duran insan, içgüdülerinin tutsağı olmaktan kendini kurtarabilecektir. Bu, kozmik iradenin oyunundan çıkabilmesinin tek yoludur. Feragat edebilenler, acılar dünyasında bir nebze de olsa kendilerini koruyabilirler. Yaşamın özünde sürekli acı olduğunu gören ve bunu kabul eden kişi, nihayet sıradanlık tuzağından kendini kurtarabilir. Böylece üst insan olma yolunda büyük bir adım atmış olur. Feragat eden üstün insan, küçük meselelerin içinde mutluluk kovalamanın boş bir çabadan ibaret olduğunu bilir. Sıradan insanın acılar içinde olduğunun, ancak zayıf karakterinden ötürü bu acıyı görmemezliğe geldiğinin ve kendini kandırmaya çalıştığının farkındadır. Gerçek ile yüzleşecek cesaretten yoksun olmayı en büyük zayıflık olarak kabul eder. Bu noktadan sonra başka bir erdem olan merhamet kendini göstermelidir. Üstün insana en yüce değer olan merhameti sahiplenmelidir. Etrafındaki herkesin her canının acı çektiğini görür ve merhamet eder hayatının sonuna kadar diğer canlılara en az zararı olacak şekilde yaşamalıdır. Zaman mekan sıkışıklığı içinde kalmış insan dar bir eşikten hayata bakar. Bazı şeyleri göremez. Odanın içindeki onlarca canlıdan habersizdir mesela. Çünkü göremez ya da bazı sesleri duyamaz. Bu sınırlandırılmış eşik, insanı ister istemez etrafındaki canlılara zarar verebilecek bir potansiyele sürükler. Bu nedenle üstün insan başka canlılara zarar verip vermediğini sürekli düşünmeli, etrafına bu gözle bakmalı temkinli hareket etmelidir. Doğaya, bitkilere, hayvanlara, insanlara merhamet duygusuyla yaklaşmalı ve onları kucaklamalıdır. Kendisini başkalarının yerine koymasını sağlayan güçlü empati yeteneği ona rehberlik edebilecek yegane özelliğidir. Chopin'a merhamet duygusunun öneminin altını çizmek için yaşamının sonuna dek, Kimseye acı verme, edebildiğin kadar yardım et sözünü tekrarlamıştır. Zaten dünyaya fırlatılmış canlıların tümü derin acılar içindedir. Üstün insan kozmik iradeye bayrak açacak şekilde merhamet duygusunu yanına alır ve gücü yettiğince diğer canlılara destek olmaya çalışır. Bu yardımlaşma kahramanca bir hayata işaret eder. İnsan evrensel değeri olan yardımlaşmayı ne kadar çok deneyimlerse, yani kendisi dışındaki canlılara katkılarda bulunursa o kadar çok yaşamla kendini bir bütün hisseder. Yardımlaşan insan hayata katkıda bulunma konusunda inisiyatif alabilen karakteri güçlü bireydir. Ancak böylece yaşamın bizzat kendisine ait olur. Yabancılaşma duygusu yaşamaz. Katkı sunmayanlar ise bu evrensel değeri yaşayamazlar. Kendilerini hayata ait hissedemezler. Sanki hayat bir yerde akıp gitmektedir, o dışarıda kalmıştır. Zaman anlamsızca akarken kişi yaşadığını bir türlü hissedemez. Chopin göre sıradan insan sürekli kendiyle mutluluk hayalleriyle meşgul olur. Ben hayata ne katarım değil ben hayattan ne alırım diye düşünen bir bencile dönüşür. Katlanarak artan acıların içine çekilirken kozmik iradenin sebep olduğu diğer canlıların yaşadığı acılara da seyirci kalır. Böylece kör iradeye hizmet eder. Üstün insan ise edilgen değildir. Hayatta etkin bir tutum sergiler. Katkı sağlar, yapabileceği ne varsa ortaya koyar. Önce istemeler dünyasından feragat eder. Arkasından tüm gücünü merhametle kendi dışındaki dünyaya, canlılara yardım etmek için kullanır. Yüksek idealleri sahiplenir. İnsanlığa değer katabilecek anlamlı üretimlere odaklanır. Küçük gündelik sorunlarla meşgul olmaz. Yeteneklerini yapabileceğinin en iyisine yönlendirir. Kusursuz olmaya amaçlar. Varlığı türün gelişimi için önemlidir. Kendini değil dış dünyaya sunabileceği katkıları önceliklendirir. Bilir ki hayvanların da duyguları vardır. Haklarına saygı gösterir. Onların acılarına seyirci kalmaz. Haksızlık zulüm karşısında suskun kalmaz. Onlar için elinden ne geliyorsa yapar mümkün olduğu kadar çok destek olur. Feragat, merhamet ve yardımlaşma gibi yüksek erdemleri içselleştiren, diğer canlılara kayda değer katkılarda bulunan ve hayatı boyunca ulvi amaçlara yönelen üstün insanın öz aşkın olmayı deneyimler. Böylece hayatına eşsiz bir yaşam tecrübesini katabilen nadir insanlar sınıfına yükselir. Bu deneyim bireyin kendi kabuğundan çıkması ve kendi dışındaki dünyaya katkıda bulunmasını içerir. Böylece kısır döngülerden ve onu bir tutsuğa dönüştürebilecek içgüdülerinden özgürleşir. Başka hayatlara, yaşama anlamlı katkılar sunan üstün insana dönüşür. Ruhunun acıları hafifler, şifa ile tanışır. Üstün insan sıradanlığın küçük dünyasından kurtulur. O dış dünyaya bakmaktadır. Hayata dair tutku hissedebileceği geniş ilgileri vardır. Böylece kendi varlığından uzaklaşır. Sıkıcı varlığını, kısır döngüleri unuttukça kendini daha iyi hisseder. Önemli olan kendini ve zamanı unutturacak kadar anlamlı bir yolculukta olmasıdır. İnsan ancak zamanı hatırlamadığı anlarda kendini iyi hissedebilir. Bu nedenle varlığını, zamanı ona unutturabilecek değerli bir alanda inşa etmelidir. Chopin deyimiyle söylenirse, ''Eğlendiğimizde değil, sıkıldığımızda zamanın farkına varırız. Hayatımızın en mutlağını, Varlığımızın en az farkına vardığımız andır. Chopin avra göre varlığımızın en az farkına varmamızı sağlayabilecek üstün ideallere yönelmeliyiz. Ancak kendinden uzaklaşan insan varoluşsal sıkıcılıktan uzaklaşabilir. Böylesi bir düşünce seviyesine de ancak kendi dışındaki dünyaya, anlamlı bir hayata kucak açan kişi ulaşabilir. Yaşamda tutkusunu rehber edinmiş herhangi birini gözlemlediğimizde, Kendisinden uzaklaşarak iyi olma haline ulaştığını görebiliriz. Yaptığı bir işin değerli olduğuna inanan insan saatlerin nasıl geçtiğini anlamaz. Sıkılmaya vakti yoktur. Tutkuyla hayata yönelmiş ve evrenin bir parçası olabilmiştir. Böylece gerçekten yaşadığını, var olduğunu hissetmektedir. Yaşama sunduğu katkı sayesinde evrenle bir bütün olabilmiştir. Kısacası üstün insan dünyasından sıyrılabilen, Katkıya yönelen, yaşayan kişiyi temsil ederken, sıradan insan kendi kabuğunda kalmış, anlamsız hayatını gerçeklik bağ olmayan arzularla doldurmuş ve her seferinde daha fazla acıyla kucaklaşan, yaşama cesareti olmayan, seyreden insanı temsil eder. Chopin'a felsefesinin can alıcı noktalarını üç başlıkta özetleyebiliriz. Ona göre akıllı kişi zevkin peşinde koşmaz. Çünkü hazlar insana uçucu mutluluklar yaşatır. Devamında tekrar tatminsizlikle buluşur kişi. Üst insanın odağında hayattan zevk almanın yerine acısızlığın peşinden koşmak vardır. İnsan ne yaparsa en az acıyla karşılaşır. Elbette mutluluk beklentisiyle kozmik iradenin önüne serdiği yarışlara dahil olmayarak. Mutlu olmayı istemek, Chopin'a göre mutsuzlukla harmanlanmanın ön koşuludur. Mutsuz olmamak için yapılması gereken en iyi şey onu hiç istememektir. Hayattan beklentisi düşük olanlar, acılar dünyasından bir evzede de olsa kendilerini çekebilirler. Üstün insan sıradan insanların kandırılmış kitleler olduklarını, her ne kadar tersini iddia etseler de özgür iradeye sahip olmadıklarını bilir. Bu nedenle yargı gücü bulunmayan bu kandırılmış kitleyi önemsememesi gerekir bildiği yoldan ilerlemeli, yaşamını ulvi amaçlarla donatmalı ve nihayet kahramanca bir hayat yaşamalıdır. Onu eleştiren sıradan insanları dikkate almak, dinlemek sadece zaman kaybıdır. Schopenhauer'un Hayatın Anlamı adlı eserinde geçen onun felsefesine ve buraya kadar ki tüm paylaştıklarımızı içeren sözleriyle sizi baş başa bırakıyorum. Mutlu bir hayat imkansızdır. İnsanın erişebileceği en iyi en fazla şey bütün insanlığın hayrını olacak bir işte ve bir yolda ezici talihsizliklere, bunaltıcı güçlüklere karşı mücadele eden ve her ne kadar eline sadece önemsiz bir ödül ya da hiçbir şey geçmese de sonunda bundan galip çıkan kimsenin yaşadığı gibi kahramanca bir hayattır.